Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Ve sallallahu ve sellem Ve barek ala nebiyina Muhammedin Ve ala alihi Ve sahbihi ecmain Ama ba'd Bugün 8 Şubat 2009 Pazar Saat 8'i 11 geçiyor sabah. Akidetul Vasitiyye'nin Halil Herras Şerhi ile Akidetul Vasitiyye'nin 10. dersindeyiz. Tevfik Allah'tan. Tufadalak. İsmi Celal olan Allah İsmi Celal olan Allah adının türememiş camik bir ismi olduğu söylenmiştir. Çünkü türemiş olmak Türediği kökün var olmasını gerektirir. Yüce Allah'ın adı ise kadimdir. Kadim olanın ise herhangi bir kök maddesi yoktur. O halde ismi ceral de ad olarak kullanılmaları ile bir takım sıfatlar ihtiva etmeyen katıksız diğer özel isimler gibi. De. Ancak doğru olan bu ismin müştak belli bir kökten türediğidir. Tamam. Şimdi ne diyor burada? Diyor ki واسم الجلالة قيل إنه جا... اسم جامد غير مشتق لأن الاشتقاق يستلزم مادة يشتق منها فاسمه تعالى قديم والقدم لا مادة له فهو كسائر الأعلام المحضة التي لا تتضمن صفات تقوم بمسمياتها شمده لما أهليه تلافت Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. Selef şuna inanır. Allah Azze ve Celle'nin bütün isimleri müştaktır. Türemiş. Allah ismi bizi ilgilendiren, çünkü şu an Besme'nin şerhindeyiz. Allah Allah Allah Azze ve Celle'nin ismi müştak mıdır, camit midir tartışmışlar yıllardır. Yani camit türememiş. Bir maddesi yok. Türeyeceği bir kökü yok. Maddesi yok. Ama mesela biz ehli sünnet olarak türemiştir diyoruz işte eleheden sonra ilah, ilahtan eliflam gelmiş vesaire oradaki e, ilahın e, hemzesi hasf olmuş sonra lamla lam işte iki tane lam karşı karşıya gelmiş şeddelenmiş Allah olmuş. Tamam. Biz muştak olduğuna inanırız. Bunun sebebi ne? Eğer Allah Azze ve Celle'nin ismine biz camit dersek, türememiş dersek bu bidat ehline ne oluyor? Bir malzeme oluyor. Evet. Nedir onların malzemesi? Onlar ne diyorlar? Allah Azze ve Celle'nin isimleri, mesela mutezileyi düşün, sade isimlerden ibarettir. Evet. Müellifin de dediği gibi sade bir isim. Yani hiçbir manaya delalet etmeyen bir kökten türememiş, altında bir sıfat olmayacak o zaman değil mi? Onlara göre otomatik mi? Ama biz ehli sünnet olarak diyoruz ki Allah Azze ve Celle'nin ismi türemiştir. Şimdi oku bakalım ne diyecek? Ancak doğru olan bu ismin müştap belli bir kökten türediğidir. Evet. Bunun türediği belli bir kökten mi? türemiş evet, o türedir. zaman Allah Azze ve Celle. Evet. evet bunun türediği. Bunun türediği ilk kökün hangisi olduğuna ise görüş ayrılığı vardır. Tamam. vardır Şimdi ehl Sünnet hangi kökten türemiş ee, nedir? Ha, onda tartışmış mı? Tartışmış. tartışmış. Ha, ama ehl Sünnet neye inanmış sonuç olarak? Müştak olduğuna inanmış. Türemiş olduğuna inanmış. Evet. Camit dondurulmuş hali. Evet. Türememiş yani. Tamam. Duvar kelimesi hangisi? Nereden türemiş? Bu. Duvar Türkçe'de. Var mı? Bir türediği yer. Yok. Duvar. duvar, duvar yani. Ama mesela diyebilirsin. Yılmaz ismi Yılmama evet. olayından alınmıştır. Değil mi? Evet. Gibi. Ee, devam et. Evet. <gülüyor> Bu kökün ibadet etmek anlamına gelen elihe yel yelihu ilahetun uluheten'den yazmış. Şişit e, elihe yazmışlar. Elihe, hata. Oraya hata. yaz. Buraya da değiştirsin. Beşiler yanlış hata yapılmış. Tamam. tamam boş ver orayı. Ben notlarımı da tamam. sen tamam. elehe. Elehe de olacak tamam. Elahe yazim bura Ya'lehu Çünkü Elihe desen Bidat Ehlin Bidat Ehlin ona diyor Subhanallah Yanlış lava Elihe Ya'lehu Uluheten Uluheten İlaheten İlah ve ulûhiyeten. İlâhe ya ilâhu ulûhatan, ilâhatan ulûhiyeten. Bunu ezberliyorsun, değil Bunu ezberliyorsun. İlâhe ya ilâhu ulûhatan, ilâhatan ulûhiyeten. İlâhe ve ulûhatan ve ilâhatan ve ulûhiyeten. Şimdi ilâhe ibadet etti ya lehü ibadet ediyor. Uluheten ibadet etmek, ilaheten ibadet etmek, uluhiyeten ibadet etmek. İşte uluhiyet'i buradan getiriyor işte bak uluhiye. Eleh'in mastarı. Evet. Tamam? İşte buradan geliyor. Ya şöyle deki. Ulu. Uluhiyeten. O zaman tevhidül Ulu, uluhe. Tevhidul ilahiyye. Tevhidul uluhiyye. Bunların hepsini diyebilirsin. O zaman elehe kökünden geliyor dedik. Allah ismi. Evet. Elehe ne demek? Abede demek. Yazıyoruz hemen. Abede. ibadet etti. Ye elehu ibadet ediyor. Uluheten ibadet etmek. Tevhidul uluhiyye. İlahiyye. Uluhe. Bunlar ibadet etme tevhidi yani. Elehe, karşılığını... elehe abede demek ibadet etti. Aynen değil mi? He. Elehe abede demek. Yelehu Ye muzarisi ibadet ediyor. Tamam. Uluheten ibadet etmek. İlahiyeten ibadet etmek. Uluhiyeten ibadet etmek. O zaman bizim ne deriz? Tevhidül Ulu Tevhidül Uluha, ilahiyye ve uluhiye. Bunun hepsi caiz. Yani tevhidül ibadet demek. İbadet tevhidi. O zaman Allah Elehe kökünden geliyor. Sonra değil mi? eleH kökünden geliyor. Elehe de ibadet etmek. Devam et. Ne diyor müellif? Bunu ezberliyoruz ha? Elehe ye'elehu uluheten ilaheten uluhiyeten. Beş tane. Bu senin ne işine yarar? Mesela birisi var. Selefe diye yazmış. Hem de Türklerden. Selef ilim ehlinden birisine red diye yazmış. İsmi boş ver. Tanınır Türkiye'de. Arapça yazmış hem de bunu. Tür Türkiye'de kimse bilmezdi bu mevzi kolay kolay. Kendisi Türk'tür ama Arapçası Türkçeden daha iyi olduğu için Türkçe yazamıyor. Bazen Arapça yazıyor tarabeleri Türkçe'ye çeviriyor. Konya'da yaşar. Bu reddiye yazarken diyor ki daha diyor bir adamın kitabı var. Seref e, İlim Ehlerimizden. E, onun bir kitabı var. Akide ile alakalı. Oradaki hataları tespit etmiş. Bir tanesi de diyor ki, bunlar diyor ki, tevhidül uluhiyye diyorlar diyor. Evet, tamam. yani, bir kere şey. diyorlar ki, tevhidül uluhiyye, bir kere bu lafzı bile yanlış kullanıyorsunuz siz tevhidi anlayasınız diyor bize. Evet. Tevhidul uluhiyye denmez diyor. Diyecekseniz ilahiye denir. Sarf'ta bile hatanız var diyorsun. Arab dülü kaydısında. Halbuki yok öyle bir şey. Al bak. Elhe ye'lehu uluheten uluhiyeten şey ilahiyeten bak, i̇lahiyete, uluhiyete. o diyor ki tevhidü uluhiye ilahiyete denir bir tane mastarını almış halbuki bak kaç tane var uluhiyeten ilahiyeten uluhiyeten o zaman tevhidü uluhiye denir evet. tevhidü -ul ilahiyye daha sah daha sahih daha, daha da sahih ilmen onda bir şey ona bir şey demiyoruz ama hata değil yani. o hata olarak atfetmiş oraya evet. o da boş evet bunu ezberliyoruz tamam eleheye elehu uluhiyeten ilahaten uluhiyeten ha Evet. Devam et. Şeyh ne diyor? Geriye alacağız. Tamam. Evet. Bunların hepsi la ilahe illallah ile alakalı. Tamam. Hepsi. Yani en başta mı? Yoksa, yoksa aşağıdan kaldığınız yerden? Yok. Kaldığın yerden devam et. Tamam. O e, düzelttiğimiz evet. yerden evet. devam et. Ha. O zaman ben burada... Sesli. Hı. De okuyayım, hı hı. <gülüyor> Bu kökün ibadet etmek anlamına gelen elehe yalavu ilaheter uluh uluh doğru doğru uluh eten. Uluhiyeten geldiği... Kaç tane yazmış o? 4 tane yazmış öyle. Ah, bak. De, öyle mi yazmış? Orada ne da, ne da ne bir var? hata var. Oraya da bir çizgi çek. Tamam şey. İlaheye ilahu uluheten ilaheten uluhiyeten. Tamam? İlahete uluhiyeten demiş Uluhiyeten. O zaman muzariden sonra üç tane mastar. Uluheten Tamam. İlaheten İlahiden, ve uluhiyeten. Evet. Uda yazmama še Evet. Evet. Den geldiği, söylendiği gibi, şaşırıp kalmayı ifade eden. Haa, şimdi şaşırıp kalmayı ifade eden, şu kelimeden de gelmiş diyorlar. Onu kim söylüyor? Kelam ehli, evet. işlerine yarıyor. Kelam ehli şimdi neyden türemiş diyorlarmış? Söyle bakayım. Elihe. Elihe, bak. Biz bizim anladığımızı eli hediye üste çevrilmiş. Tabii ki bu onların çevirisi. geldi. Eli hediye onlar. Evet. Biz Elehe. Evet. Yani onlar Eliheden. Ne gibi bir manası var? Elihe ile Eleh arasında fark var. Elihe dedik. Yazıyoruz buraya. Başka Ya'lehu. Ha ya'lehu. Evet. Tamam. Elehe. Muzari Elehen. Dur. Ya'lehu Elehen. Müdaz biliyoruz. Bidat ehli ne diyormuş? Allah kelimesi Elihe ye'lehu eleheten'den geliyor. Evet. Peki Elihe ne demek? Şaşırıp kalmak. Evet. Değil mi? Tahayyere yani. Evet. Bak orada yazar belki tercümesinde. Tahayyere. O zaman Elihe ne demekmiş? Tahayyere. Tahayyere ne? Şaşırıp kalmak. Yani onlara göre Allah'ın manası ne oluyor? Şaşırıp kalınan. Evet. Allah ne demekmiş? Şaşırıp şey, kalınan. Biz ne diyoruz? Allah ibadet edilen. edilen. İkisi de muhtemir. Evet. İrap noktasında. Değil mi? O zaman nasıl döneceğiz bunu anlamak için? Oraya daha şimdi gelmiyor o zaman. Taki, taki, şaşır, şaşır. Heh, tahayyere. Te-ha-ye-ra. Tahayyere. Şaşırıp kalmak. Şaşırıp kalmak. O zaman yazıyorum Allah. Bizde ne demek? Ma'bud demek karşılığı. Ma'bud. Ma'bud ne demek? İbadet edilen. Evet. Tamam Onlarda Allah kalma. Allah mutaheyyer. Şaşırıp kalınan. Ne alaka? <gülüyor> Şimdi. Biz ehli sünnet vel cemaat olarak neye inanıyoruz? İlk vacip mükellefe ilk vacip nedir? Tevhid-ür rububiyettir. Tevhidül ulûhiyet fıtri. Bizim bir sürü delil var. Şimdi delillere girmiyoruz. Evet. Tamam Bir tanesini söyleyelim e, meseleden salim olmak için. Muaz bin Cebel'i yolladığı zaman Yemen'e. Ne diyor? Evet. Ya Muaz, inneke te'ti te kavmen min ehli'l-kitab. Sen kitap ehli bir kavme geliyorsun. Evet. Felyekun evvelen ma tedu. Evvel olur, evveli de olur. olur İram. Evet. فَلْيَكُنْ أَوَّلُ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أُنْلَرَه دَاوَت اَدَجَن اَلِك شَهَادَتُ أَنَّ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الله تان باشكا إله أولمادن فإِنْ هُمْ أَتَاعُكَ فِي ذَلِكْ eğer onlar sana bu konuda itaat ederlerse fa'alimhum onlara bildir enallah iftaralalehim 5 salavatın fi'l yom ve'l leyle Allah onlara gündüz içinde 5 vakit namaz farz olmuştur ilahire devam ediyor. İbn, Abbas İbn Abbas'tan gelen diğer bir rivayette bu hadis hakkında ne diyor? Evvele ma ted'uhum ileyhi Allah'ı tevhid etmeleri olsun. Tamam. Evet. Şimdi kişiye ilk vacip şehadetu en la ilahe illallah. Kullu mevludin yuvledu alel fitrah. Değil mi? Evet. Her doğan fıtrat üzere evet. doğar. Evet. O zaman tevhid-ül rububiye değil. Vacip. Zaten kişi tevhid-ül rububiye E, meyilli olarak, programlı olarak doğmuş. Evet tamam. Şimdi bunları anladıktan sonra diyoruz ki bize ilk vacip olan, bak bütün peygamberlerin daveti neydi? لَقَدْ بَعَثْنَا ف۪ي كُلِّ اُمَّةٍ رَسُولًا اَنِيَ بُدُ اللّٰهَ وَاَجْتَنِ بُدْ Biz her ümmete Allah'a ibadet etmeleri Ve tağuttan kaçınmaları için Resul'ü yolladık. Demek ki bütün Resullerin ortak daveti neymiş? Tevhid-i ne Tamam. Şimdi kelam ehline göre ilk vacip ne? Birkaç görüş var birbirine yakın. Demişler ki en-nazar. Yaz bunu. Bunu yaz. Demişler ki ilk tevhid en-nazar. Anlatacağım bunları. En-nazar. Mu'tezile mesela. En-nazar. Veya eşek. Tamam, bunu da yaz. İki eşek. Ev... E... Üçüncü tam lafız olarak aklıma gelme mana olarak mukaddemun nazar yazalım. Mukaddemun nazar. Veya evvelü cüz ilminen nazar falan böyle tamam. Şimdi bunlar ne diyorlar? <gülüyor> Diyorlar ki kişiye ilk vacip olan neymiş? Nazar edecek. Nazar, bakmak. Evet. Bakmak. Yani ne yapacak bu kişi? Diyor ki, diyorlar ki bu kişi ön... bakacak, nazar edecek. Ne demek bakacak, nazar edecek? Yani bu kişi aklı başına geldiği zaman, yani kendini artık temiz dönemine geldiği zaman böyle sağa sola bakacak. Rabbi tanıyacak, böyle işte yıldızlara, göklere, ayağa, güneşe, geceye, gündüze, denize böyle etrafa bakacak. Evet. Tamam mı? Böyle nazar edip Rabbinin varlığına iman edecek. O zaman bu nereye dönüyor? Tevhidin hangi kısmına dönüyor? Rububiyet. Rubiyet, evet. Diyorlar ki nazar edecek, bakacak. Çünkü onda rububiyet oturması lazım. Allah'a inansın ki Allah'a ibadet etsin. Halbuki biz ne diyorsa o fıtridir zaten. Evet. Ama onlar bunu ilk vacip olarak görüyor. Biz diyoruz ki bu fıtri. Peygamberlerin davetine ters bir kere dediğiniz. Evet. Tamam mı? Aklıma bir şey geldi. Şimdi biz İbrahim Aleyhisselam mevzusu var ya. Hı. Biz İbrahim Aleyhisselam'ı da kelam ehli yaptık ha. Hani diyoruz ya İbrahim Aleyhisselam bu Rabbim dedi. Bunların hepsi saf ya. Sübhanallah. Nereden girmiş? Allah'a akbar. Allah'a akbar. İnner illahi ve inna bir eksik oldu yarandakiler Onu düzeltelim istedim sen. Yanlış anlığa bırak. Kafanda aldı yarandı. Bizde ilk dikkate aldığımızda, keram ehli demedin de bizde de e, tevhid-ül-uluhiye. He, uluhiye. Tamam. O, o uluhiye yani. Tamam. He, doğru. He, uykusuzum. Hayır. Tamam mı? Daim, daim. Estağfurullah. Tevhid-ül-uluhiye. -ul evet. Rubbiyet demişsem bizde tevhid-ül-uluhiye. Onla Ne dedim he, biz İbrahim aleyhisselama da hala nazar etti diyoruz değil mi o zaman? Allahu akbar ama tabi değiştiriyor zaman. O nasıl Rabiyette şeydi de bu sefer Rabb'i arıyordu. Yani kimsenin yapmadığını yapıyordu. He? Burada da şu beyan edilsin. İbrahim Aleyhisselam hiçbir zaman o benim Rabb'im deyip inanmamıştır Ay Güneşe. O o kavmine münazara ederken onu söylemiştir İbrahim Aleyhisselam. Peygamberlik geldikten sonra o cümleyi söylemiştir. O cümlenin de aslı bu mu benim Rabb'im? Bu benim Rabb'im olamaz demektir. Evet. Tamam onu münakaşasında yapacağız. Tam bir safsata yani artık ne diyeyim? Ya Kur'an ehliyiz, ya sünnet ehliyiz. Kur'an'ı okuyup anlıyoruz işte ne güzel. Falan Şimdi dedik ki, en-nazar demişler bunlar evet. tamam mı? Evet. En-nazar. <gülüyor> ha bu arada şunu beyan edeyim. Enam suresine bak. Net bir şekilde orada orada var. Evet. Tamam mı? Net bir şekilde var. Peygamberlik geldikten sonra bu olay vuku buluyor. Tamam mı? Açık ve net. Allah ona yerin göğün melekutunu veriyor. Yakın veriyor. yakın vahiy demek. Vahiyden sonra oluyor. Evet. Onu tartışırız biz. Tamam mı? Tekfir, tekfir ehli de bu olay için hani böyle getiriliyor. Olay için, biz şimdi aciz oluyor. olduğumuz için böyle hı. getiriliyor ya vazifeye. şey diyorlar bu ifade korona tersi. Peygamber'e diyorlar bu şekilde yapmak yakışmaz. Tabi doğru söylüyorlar. Tekfirci tekfircidir o sapık zaten. Onda bir sorun yok. Ama biz aciz olduğumuzdan hani çok fazla delil bulamıyoruz ya bunları. İbrahim Aleyhisselam Mevzusu'na sığınmışız aciz olarak. O da acizliğimizden kaynaklanıyor. Halbuki en alim bildiğimiz tekfirci bile tevhidi doğru düzgün anlamamış günümüzde. Tanıyoruz onları. Evet. İlimden ne kadar uzak olduklarını biz hepimiz görüyoruz yani. Tekfir meselesini de işleriz inşallah yeri i̇nşallah. geldiğinde. İnşallah. Şimdi ne dedik biz? Nazarlık. Nazar dedik. Hmm. Evet. O zaman bunlar diyorlar ki ilk şeye vacip olan neymiş? Nazar. Bakacak evet. etrafa, ayağa, güneşe nasıl batıyor. Sonra diyecek ki vay be. Hakikaten yani bu böyle oluyorsa bunu bir si yarattı. Evet. O da alimlerin Rabbinden başkası olamaz. O zaman ne olacak bu adamda? Allah inancı oturacak. Allah'a inanmış olacak bu. Sonra artık inandığı kişiye ibadet edecek, itaat edecek vs. Olmadı. Yani. Bunlardan bazıları tartışmışlar. Demişler ya nazar olur mu? Kerem Bey ile arasında şimdi tartışıyorlar. Evet. Vacip. Diyorlar ki ya nazar olmaz. Şek diyeceğiz biz buna. Şek. Şüphe edecek önce Allah'tan. Haşa. Önce bir şüphe edecek. Neden? Diyorlar ki eğer sen Allah'tan şüphe etmezsen yarın ne bir gün sana bir şüphe gelirse onu def edemezsin. Evet. Önce bir şüphe edeceksin. Diyeceksin ki ya... Diyeceksin ki yani... E, Bizi niye bir yaratan olsun ki? herkes tesadüf, Her şey tesadüfen olmuştur. Kendi kendine yaratılmıştır. Sonra bu şüpheyle zihninde ne yapacaksın? Nazar ederek mücadele edeceksin. Çünkü sen nazar ettikten sonra, şüpheden sonra nazar edersen, o nazarın şüpheyi yener zaten. Onda bir sorun yok diyorlar. Sonra sen o şüpheyi def ettin ya, bir daha ömür boyu sana şüphe gelmez. Gerçi de iki dakikada def edersin. Çünkü sen nazar edip bir tecrübe kazanmışsın ya, olayı çözmüşsün. Diyorlar ki o yüzden nazardan önce gelen bir ön e, Bir alt basamak var o da şek. Önce bir şüphe edeceksin. Ya acaba bunu yaratan var mı? Sonra düşüneceksin. Ya Allah Allah bu gece oluyorsa, gündüz oluyorsa hiç değişmiyor. Güneş gidiyor, geliyor, ay gidiyor, geliyor vesaire. E demek ki bunları bir yaratan olması lazım. Değil mi? Sonra da ne olacak sende bu? Tevhid-i Rubbi'ye mutahakkak olacak. Evet. Tamam Bazıları da diyor ki, e, nazarın mukaddimesi ön kısmı olacak diyorlar. O da ne demek? O da ben, e, nazara yakın bir görüş. Evet. Yani önce, e, vacip olan önce, sen bir şey yaptığın zaman, bir şey yapmak istediğin zaman önce onu bir tasavvur ediyorsun. Mesela namaz kılacaksın, seccade seriyorsun şimdi. Değil mi? Seccade sermeden önce aklından ne geçiyor? Bir seccade sereyim. Ha ince, önce o aklından geçecek, ondan sonra ön hazırlık, ondan sonra nazar edeceksin. Ya buna benzer safsatalar. Bunları genişle diye yine ileride veririz. Bunlar basit. Bunlar bunları e, hepimiz biliyoruz. Bunlara verilecekler diye basit. Değil mi? Bak bütün peygamberlerin davetine. Değil mi? Evet. Tamam. Şimdi ne alakası var konumuzla? Onlar diyorlar ki bizim delilimiz var. E, ilk vacibin nazar olduğuna dair Delil Allah isminin kendisi diyorlar Allah mütehayir Hay Hayret edilen yani ne demek Sen hayret edeceksin böyle düşüneceksin Subhanallah olur mu böyle ya Baksana şu etrafa Şu şeye baksana Allah'ın büyüklüğüne baksana Böyle düşüneceksin yani böyle rububiyetle İç içe olacaksın tamam mı Bunu nereden alıyorlar Allah kelimesi buna delalet ediyor Diyorlar ki bizim elimizde nas da var Allah Kur'an'da demiyor mu la ilahe illallah Ondan başka ilah yoktur Meh E diyorlar ki Allah'tan başka ilah yoktur. Yani Allah'tan başka Hayat düşünülecek, yoktur. hayret edilecek yoktur. yoktur. Biz de ne diyoruz? Allah'tan başka ibadet edilecek yoktur. yoktur. Şimdi, biz Burak bu irap Allah kök, şu kökten geliyor. Biz e, hadislerle, diğer ayetlerle takviye ederek bunları çürütemez miyiz? Çürütürüz. Evet. Ama tabiri caizse bu işin biraz neyi olur? Kaçamak noktası. Evet. Yani sen aciz misin ki bu noktada da ona cevap vermemeye değilsin. Selef, başka naslarla takviye etmiş. Yani bakın bizim mesela Türkiye'de şimdi maalesef cedel ve münazara olayı da bilmiyor Türkiye'de tamam mı? Böyle tabiri caizse başıboş böyle ee, yani böyle serseri gibi yani tabiri caizse böyle e, münazara ederken birisiyle bir mevzu tartışırken tartışmayı da bilmiyoruz. Yani adam geliyor böyle şimdi sana. Sen bir nas getiriyorsun, adam onu bir şekilde çürütüyor, sen hemen başka bir nas'a geçiyorsun. Dur, ben on, onunla bari geleyim de mesela. Mesela ne gibi? Sen diyorsun ki işte, mesela sünnet kâresi ile tartışıyorsun. Diyorsun ki Allah kitabı ve hikmeti indirmiştir. Tamam mı? Gerçi Sübhanallah Türkiye'de neresinden tutacaksın ki? Yani sünnetin kâresi cısı ciz, yok ki adam gibi olsa, ona da cevap veremeyeceğiz Türkiye'de maalesef. Biz verdiğimizi zannediyoruz. Diyoruz ki kitap ve hikmeti indirmiştir Allah. Evet. Tamam mı? O da diyor ki ya kitap ve hikmet aynı şeydir. Evet. Tamam mı? Hikmetli kitap buna benzer bir şeydir. Ya biz diyoruz ya sen görmüyor musun Allah? Kur'an'da diyor ki kitap ve hikmeti. Bak ikisini ayrı ayrı zikretti. Evet. Susamlı bisküitle susam ve bisküit aynı cümle mi? Susamlı bisküit birbirine Şimdi karışmış. Tek parça olmuş. Evet. Ama susam ve bisküit ayrı. ayrıdır. Kitap ve hikmet hemen bize cevap veriyor adam. Tabii Türkiye'de bu hadis inkarcıları bu kadar akıllı değil böyle cevap versin de. Yurtdışında olsan sana buna çok güzel cevap verir adam. Biz ne diyoruz? Amel imandan. Amel imanla birdir. Amel imandandır. Evet. E Allah Allah Kur'an'da demiyor mu? İman edenler ve salih amel işleyenler. Bak Allah ayırdı. Evet. Ayırdı ama ayırdığı, ayırdığı halde birdir bunlar. O da aynısını söyleyecek. Bak Allah ayırmış bunları ama birdir. Siz nasıl Allah imanla ameli ayırdı? Dedi ki iman edenler ve salih amel işleyenler. Biz bunu ne yaptık diyecek adam şimdi hadis inkarısı. Siz bunu ne yaptınız diyecek. Bir yaptınız. Heh, ben de kitap ve sünneti Allah ayırdı ben de bir yaparım. Ha, adam yaklaşır anladın mı ama Türkiye'de hadis inkarısı da yok yani. Ha, bunlara cevap var mı? Var. Çok basit. Tamam Deriz ki arada aslan vav mugayyere ifade eder. Senin özel bir kayrına getirmen lazım bir olduğuna dair vesaire. Oraları girmiyoruz. Dedik ki şimdi adam, biz ad adama bir delil getiriyoruz. Adam ona bir yerden yaklaşıp çürüttürüyoruz çürütürse veya zayıflatırsa senin o delilini bir şekilde hemen başka delille kaçıyoruz. Yapmayacağız bunu. Evet. Sen her bildiğin delili ispatlamak zorundasın. Fıkh etmek zorundasın. Evet. Aksi halde yak bir dahaki getireceğin delili de çürütürse? Tabi hep kullar havada kalır. İnan hangi delili getirirsen getir Selefi'nin delilini çürütecek bir şey bulurum. Bulursun. Bulursun. Ama meşelenin fıkhına inersen, ilmi olarak tahkik edersen bir delil bile yeter. Tamam Şimdi bunu neden söylüyorum? Bunlar ne ne neyi del getirler? Hangi ayet? Ayet edemiyorum. De Allah la ilahe illallah. Ondan başka ilah yoktur. Tamam. Onlar diyor ki işte ilah kelimesi nedir? El-ilah. He, el o zaman düşünülen, tahayyür edilen, hayal edilen, şaşırıp kalınan gibi manaları var. O zaman Allah'tan başka düşünülen, şaşırıp kalınan yoktur. Tevhid onlarda o zaman neymiş? Rububiyet. Evet, evet. Biz ne diyoruz? Biz ne diyoruz? Kaçmıyoruz hemen. Evet. Demiyoruz ya bak Nebisa Selam amcasına böyle böyle dedi vesaire eğer Tevhid-ül olsaydı amcası bunu kabul ederdi çünkü Mekke'li müşrikler Tevhid-ül zaten kabul ediyorlardı. Oraya girmeden buradan da vuracağız önce onları sonra diğer naslarla vuracağız. Kaçmayacağız başka delille hemen. Evet. O sığınmak olur. Şimdi diyoruz ki bak Allah kelimesi nereden türemiş? İlah ilaha elehe. sonra eleh Allah kelimesi ne? ismi fail, fail. şey e, e, pardon Allah kelimesi ismi meful yani ibadet edilen ha, şimdi Allah'taki eliflamı çıkar geriye ne kalıyor ilah ilah bak ilahun ilahun geriye ne kalıyor ilah o zaman Allah ilah'tan geliyor ilah eleh'den geliyor Allah ilah'tan geliyor değil mi lafız olarak söylüyoruz ilah'tan geliyor evet. Tamam. Şimdi bak, ilah fi'al kalıbındandır. Fi'al fi'al kalıbından. Fi'alun. Tamam mı? Fi'al kalıbından. Fi'al kalıbı Arap dili edebiyatında iki manası var. İki, iki şeklinde. Bir ismi fail bir de ismi mef'ul. Evet. Mesela ismi fail ne demek? Yapan, eden. Evet. İsmi mef'ul ne demek? Yapılan, edilen. Evet. Tamam mı? ama bizi ilgilendiren kısmı ilahla alakalı ismi mefuldür. O zaman Allah ya ibadet edilen evet. ya da düşünülen değil mi? Evet. Ya da düşünülen. Biz diyoruz ki hadi size bir iyilik yapalım. Sizinle aynı mecrada yürüyelim. Diyelim ki sizin dediğiniz de olabilir bizim dediğimiz de olabilir. Biz bir kayda e, söyledik hatırlıyor musunuz? Şimdi madem ki Allah'tan başka ilah yoktur sadece öyle düşün hiç diğer nasları almadan. İhtimallir mi Allah'tan başka düşünülen yoktur da olabilir değil mi? Allah'tan başka ibadet edilen de yoktur olabilir. Evet. O zaman ne diyoruz? İhtimal varit oldu mu? İhtimal varit oldu. Tamam. İhtimal varit oldu. İhtimal. Neydi kayda? İzâ câel ihtimâlu. بطل الاستدلال bunu ezberliyorsun Evet ezberledim İza jaa al ihtimalu batal istidlal yani ihtimal varid olursa istidlal batıl olur Bu Arapçasını yazmamıştık ezberledin mi? Yazalım İza jaa cae... ihtimalu batal istidlal اذا جاء ال ihtimalу batale ال استدلال batale ال bak şöyle استدلال tamam. eğer bir nasda bir nasa ihtimal valid olursa İhtimal gelirse. İstidiler ne olur? Batıl tamam. olur. Ha. Bunu adama ispatladıktan sonra adamın kapısını ne yapıyorsun? Kapatıyorsun. O zaman adam mecburen senin mecrana kayacak. Demin sen ne yaptın? Onun mecrana kaydın. Dedin ki tamam. Senin dediğin de olabilir. Düşünürlen benim dediğim de olabilir. Ama ben şimdi sana bir şüphe getirdim mi? Getirdim. Ne yaptım? Buna ihtimal soktum. İhtimal soktum mu şimdi sen mecbursun benim tarafıma geçeceksin. Ne manada? Hadi gel ikimiz naslara bakalım. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem la ilahe illallah'ı nasıl anlatmış? Sahabeler nasıl anlamış? Mekkelî müşrikler bu kelimeyi duydukları zaman ne yapmışlar? Evet. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem "Kul, kul E amca la ilahe illallah dediğinde. Evet. Bunlar fırladılar ayağı değil mi? Hatta Allah azze ve celle ayette ne dedi? Ece onlar, onların onların sözünü Ece Ece'alel alihete ilahen vahiden. Bütün bu ilahları tek ilah mı kıldılar? Evet. Eğer rububiyet olsaydı tamam mı? Rububiyet olsaydı onlar onlara göre ne demiş olur? Ya bütün bu düşünenleri tek bir düşünen mi kıldı? Anladın mı? Evet. Bütün bu düşünenleri tek bir düşünen mi kıldı? Bunların dediğine göre bu olmuş olurdu. Onlar bile buna güler. Evet. Ne yaptılar bunlar? Ece Ece'alel alihete. Bütün bu ibadet edilenleri tek bir ibadet mi edilen kıldılar Kesinlikle. diyor. Oraya itiraz Hı. Ona itiraz ediyorlar. Çünkü aksi halde onların rububiyette bir sorunu var mıydı? Mekke'li müşkerin. Rububiyette var mıydı? Vardı. Vardılar. Çok az daha. Çok az daha Mesela biz Türkiye'de onu söylüyoruz. Bu bu hoş bir şey değil yani. Mekke'li müşkerin rububiyette bilmem eski kavimlerin rububiyette sorunu falan yoktu. Bunun. Bunlar hoş bir şey değil yani. Asıl sorunu uluhiyetteydi. Uluhiyet'te. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> rububiyette pek bir sorunu yoktu. Ha, yine de vardı ama sorunları. Pek bir sorunu yoktu. Sorunları yoktu. Ama yine de vardı, vardı sorunlar. En büyük delilleri ne? Sorunlarının olduğuna dair. Uluhiyette. Ya o mevzu da çok uzayacak ama. Şimdi Allah'tan, onlar Allah'tan gayrısından yardım istemiyorlar mıydı? İstiyorlar. Peki Allah'tan gayrısından yardım istemek tevhidin hangi noktasında şirktir? Uluhiyet. uluhiyet. Biz Türkiye'de hep uluhiyet diyoruz değil mi? Ama bu batıl. Allah'tan gayrısından yardım istemek tevhidin uluhiyette şirk değildir sadece. Tevhidin üç kısmında da şirktir. Neden? El-İsti'ane. Yardım istemek. Yardım istemek. Evet. Bir insan Allah'tan gayrısından uzak olan, gücü, gücü yetmeyen bir mevzuda zahiren. Yardım istiyorsa şeyhinden mesela. Şeyh'i yatıyor kabirde. İşte... Filistin'de, Cezayir'de, adam Türkiye'de yardım istiyor şeklinde. Evet. Bu adam dua ibadet mi? Evet. Hadiste geçtiği gibi güzel. Dua ibadet. "Kalle evet. rabbukumud'uuni <gülüyor> estecibleikum innellezine yestekbilun an ibadati sayedhuluna cehenneme dakhira." Rabbimiz dedi ki: "Bana dua edin, duanızı ibadet icabet edeyim. Evet. Bana ibadetten yüz çevirenler zelil olarak cehenneme girecekler." Bak duayı ibadet simlandırdı. Hadiste de eddu'u ibade. El ibade. -ibadet. Dua ibadettir. Şimdi o zaman bu adam, Allah'tan gayrısından dua ederek, ibadette şirk koştu mu? Koştu. Peki bu adam, karşı tarafa dua ederken ne inanıyor bu? Karşı tarafın duyduğuna. Böyle e değil mi? Yani var mı bugün e, uzaktaki bir adamdan yardım isteyip de duymadığını inanan? Böyle bir şey var Böyle bir insan var mı? Yok. İnanıyor ki ona dua ediyor. Peki, onu onun kendisini duyduğunu ve gördüğünü, değil mi? Evet. Düşünüyor. Peki bu görmek, duymak, tevhidin hangi kısmı ile alakalı? İlim. İsim sıfat. Aynı şekilde yine e, rububiyetle de alakalı. Çünkü isim sıfatla rububiyet aslından hiç ayrılmaz. Tamam mı? Tamam. Bu adam bu noktada neyle de şirk koştu? İsim, o şeyhının kendisini duyduğuna inanarak isim sıfatla duyma görme. Evet. Tamam. Peki bu adam niçin yardım istedi? Ondan haceti kaldırsın diye. Evet. Değil mi? Gücün yettiği da. an. Bu neyle alakalı? Rubiyetle Rubiyet alakalı. Güzel. Mekkeli müşrikler. Mekkeli müşrikler. Allah'tan gayrısından yardım istemiyorlar mıydı? İstiyorlar. İsterken tevhidin, rubiyetin üç kısmında da şirki vardı onların. Evet. Başkaları da var. Bunlar kemir kolduktan sonra kim diriltecek? Bak bunlar. hepsine Rubiyetteki evet. pislik. Çok var. Rubiyette hataları. Ama genel olarak ana hatlarıyla bir sorunları yoktu. O zaman eğer Mekkeli müşriklerin sorunları yaratmada, yağmur indirmede, rızık vermede bir sorunları olsaydı Nebi sallallahu aleyhi ve sellem e amca la ilahe illallah de dediğinde demeyecek miydi? Sorun olmayan bir insan zaten derdi. Ayağa Bilakis Öyle Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin ona la ilahe illallah demesine gerek kalmazdı eğer tevhid rububiyetse. Evet. Zaten bir onlar bir mümindi. Ufak tefek düzeltir, bir, ee, bir sürü şey var. Şimdi bu la ilahe illallah cümlesi Başlı başına işleyeceğiz sıfırla, sıfırdan. Zaten dediğim gibi Türkiye'de uluhiyet, rububiyet dahi, bak rububiyet dahi sıfırdan işlenmesi lazım. karma karışık olaylar. Tamam. Bırak onu iman bile. İman bile allak bullak yani. İman bile yeniden işlenmesi lazım. Biz sadece bildiğimizi zannediyoruz. Ha, genel olarak biliniyor mu biliniyor ama eksikler hatalar da çok maalesef. Ya düşün en basitinden. İman, İslam nedir? Bunu doğru düzgün insanlar zihninde ayırt edemiyor. Anlatabiliyor muyum? Ya düşün. Şimdi biz amel imandandır diyoruz değil mi? Nebis Aleyhisselam cariyeye eyin Allah dediğinde Allah nerede? Cariye ne cevap verdi? Fis sema. Sadece bu. Aralarındaki muhabbet bu. Allah nerede? Allah. Sema. Ben kimim? Sen Allah'ın Resulüsün. Bitti. Buna ne dedi Allah Resulü? Mü'mindir. Mümin. E, Amel-i imandan diyoruz hani sadece bunu tasdik etmesiyle mümin oldu kadın. O zaman iman tasdikten ibaret. amel imana girmez dersen adam mesela. Bu bir ikincisi. Mesela saat Nebi Sallallahu aleyhi ve sellem kısmet yaparken. Ne dedi? Buna ver ya Resulallah. Bu da mümin. Nebi Sallallahu aleyhi ve sellem ne dedi? Eu muslim. Üç kere tekrarladı. Üç kere dedi Nebi Sallallahu aleyhi ve sellem ne dedi? Muslim. Peki. O adam bu cariye gibi... Allah'ın arşta olduğuna, Allah'ın semada olduğuna inanmıyor muydu? Ya Mekke'li müşriklerin bile şüphesi yoktu. Evet, İnanıyordu değil mi? Bunda şükür şüphe yok mu? Nasıl cariye Allah? Nasıl cariye? Allah semadadır dedi ona mümin ismini verdi. O adam hayli hayli inanıyor. Sonuçta sahabe. Ona mümin ismini almadı. Evet. Ben sana, yani görüyorsun, sahabe burada mümin ismini almadı. O cariye de sadece Allah arşta demeyle aldı. Allah semada demi aldı. O adam halbuki hayla hayla inanıyor Allah'ın semada olduğunu. Delil ne? sağ onu teskiye ediyor. Evet. Nebi SAS ne diyor? Leuti ahaden gayruhu ahabba ileh min. Bu lafzından da ne anlıyoruz biz? Allah Resulü seviyordu onu. Tamam mı? Ama buna rağmen Müslim dedi. Cariye mümin dedi. Nasıl ayırt edeceğiz bunları? Ben şimdi sana Kur'an'dan ve sünnetten net örnek veririm. Nebi SAS sahabeye Müslim demiyor ama en fasık, en zinakar, en günahkar Müslümana mü mümin diye Allah Kur'an'da Nasıl ayırt edeceğiz biz bunu? Değil mi? Bunların hepsi sorun. Biz imanı sıfırdan, kökten işlememiz lazım. Yani. Allah Kur'an'da ne diyor? E, hata ile adam öldürenin, hata ile birisini öldürenin ne yapması lazım? تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَهِ Mümin bir köle azad etmesi lazım. Değil mi? Mümin bir köle azad etmesi lazım. Şimdi bu adam fasık bir köle azad edemez mi? İlla böyle muttakim olacak. Ümmetin icmasıyla fasık da olsa, değil mi? kafir olmadıktan, mürtede olmadıktan sonra evet. onu azat edebilirsin. Bak Allah ne, ne ismi vermiş ona? Tahriru rakabetin mümine. Mümin bir köle azat etti. Bak bu fasıha da ne ismi verdi Allah? Evet. O sadın tezkiye ettiği sahabeydi. Ona ne dedi Allah Resulü? Müslüman. Resul. Evet. Mümin deme dedi. Güzel. Günümüzde şimdi köle olduğunu düşün. Çok fasık, zinakar. İçki içiyor, kumar oynuyor, şey yapıyor. Tam bir pislik. Allah buna dahi ne ismi vermiş? Hı. Mü'min. Çünkü ne diyor? Mü'min bir köle Sen onu azad edemez misin? E sen diyebilir misin? Ya Allah mü'min bir köle azadetti dedi bu içki mi içki içiyor, ben buna azad edemem. Cık. Ümmetin icmasıyla fasık da olsa köle, kafir olmadıktan sonra azap edersin. Bak Allah ona ne ismi vermiş? Mü'min. Cariyeye ne ismi veriyor? Hı. Mü'min. Ama o saadın getirine ne diyor? Müslümün. Sahabeye ne diyor? Fasık, bizim günümüze fasık, sahabe olmayan fasık bir köleye mü'min diyor. Sahabeye, Müslüm. Yani bunları nasıl ayırt edeceğiz? Senefin fehmine dönmezsen. Mesele ilmi tahkik etmezsen. Her noktada yani. Tut iman, rububiyet, uluhiyet, iman, islam. İsim, sıfat. Fıkıh. Neyse. Şimdi. <gülüyor> ne dedik biz? Hepsini işleyeceğiz bunların inşallah. İman mı iman? İmanı sıfırdan almamız lazım. Sebbihisme rabbikel ala. Oraları geçtik. Evet. Şimdi ne dedik? Allah kelimesi o zaman fi'al kalıbından geliyor. Fi'al de ismi fail, isim ismi mef'ul. Mef Örnek verelim fi'al kalıbının ismi mef'ule geldi. Mesela kitap. Kitap, fi'al. Bak kitap, fi'al, firaş. Bunlar ne? Hep aynı kalıptan. Kitap ne demek? Mektup demek. Yazılmış olan. Bak ismi fail olduğunu delilidir bu. Firaş ne demek? Serilmiş, döşek haline getirilmiş demek. Bak hep ismi mefbuldür. O zaman Allah ilah ismi mefbuldür. O da ya maabuddur, bizim dediğimiz gibi ya da onların dediği gibi düşünülendir. Biz ispatlıyoruz ki bu nedir? Naslarla Allah'tan başka ibadet edilecek yoktur. Bir insan dese ki Allah'tan gayri ilah yoktur. Onda da hakikaten ilah yoktur. Manasını kastederek ederek söylese ne olur bu adam? Kafir olur. Değil mi? Çünkü Allah'tan gayri ilah çok. Allah onların tatlıklarına da ilah demiş. Ama hak ilah yok. O zaman onda da Bismillahirrahmanirrahim gibi ne var? Eksik bir kelime. Heh. Onlar o zaman o eksik kelime ile tamamlanıyor? Biz diyoruz ki Allah'tan başka ibadet edilen yoktur. Var mı? Var. Allah'tan başka ibadet edilen çok. Evet. Ama hakkıyla ibadet edilen yok. O zaman oradaki kelime hak. Has falan. Bunu özel tartışacağız. La ilahe illallah. Tamam mı? Onlar da ne demişti? Allah'tan başka düşünülecek yoktur. Yani nasıl? Mevcut. Onlar da mevcut kelimesini koymuşlar. Allah'tan başka düşünülecek bir mevcut yoktur. Evet. Veya, Bazen biz çocukken şey yaparlar da la ilahe illallah. Hı -hı. Hak doğru, la ilahe illallah. Tabi doğru. doğru. doğru, doğru. Şey, Tabii, yani. doğru. Orada hak tam... la ilahe illallah sıfırdan işleyeceğiz cümle. İnşallah. Tamam? İnşallah. Düşün ya la ilahe illallah bile eksik biliniyor Türkiye'de. Evet. Ve kutulife fî mebde'i iştikakihi min ila ya ve ilahatan ve uluhiyeten onları geçtik. Evet. Şimdi <gülüyor> biz ne dedik akhı? Dedik ki İsmu'l Celal. İsmu'l Celal Allah Azze ve Celle'nin bu ismi kıyla denmiştir ki innehu ismun camidun gayru O camit bir isimdir, türelememiştir diyorlar. Evet. Tamam mı? Evet. Buna da bak ne delil getiriyorlar. Sübhanallah. Çok dehşet bir delil getiriyorlar. Türememiş. Cevazını vereceğiz? Tabii. Diyorlar ki bak şimdi. Biz diyoruz ki Allah eleheden türemiştir. Eleheden. Evet. Ya Allah sonsuz değil mi? Bir sonsuz değil mi? Ezeli değil mi? Evet. Bir öncesi olacak ki türemiş olsun diyor adamlar şimdi. Neyden türecek Allah ismi? Allah'ın isminin hepsi kadimdir diyor. Bak şimdi orayı oku. Oku bakayım orayı. Şimdi cevap vereceğiz ama ona. Oku. İsmi Celal olan Allah adını türememek camit bir ismim olduğu söylenmiştir. Hmm. Çünkü türememiş diyor olma, şimdi. Kerem'e. Evet. Çünkü türemiş olmak türediği kökün var olması gerekir. Türemiş olmak. Allah'ın ismi türemişse bir kökü olacak var olduğu ki oradan çıkmış evet. olsun. E Allah'tan önce bir şey yoktu ki. Allah'tan önce bir şey yoktu. Evet. E, ner, neden türecek ki haşa Allah? Bir şeyden mi doğacak ismi? Evet. Allah'la beraber ezelidir Allah ismi. Evet. Sonradan eklenmemiş ki Allah'a. Hani Allah dememiş ki e, ben varım ya ben kendime bir isim koyayım. Allah'ın isimleri kadim. Ezeli yoktur yani. Evet. Tamam mı? E, böyleyse nasıl bir maddeden türeyebilir ki diyorlar şimdi. Dehşet değil mi? Evet. Oku bir daha. Aynı yere bakıyorum. İsmi Cenal olan Allah adının türememiş, cemiyet bir isim olduğu söylenmiştir. Hı. Çünkü türemiş olmak türediği kökün var olmasını gerektirir. Türemiş olmak türe bir daha söyle türemiş olmak. Türemiş olmak türediği kökün var olmasını gerektirir. Ha, bir kök olacak ki ondan türesin. E Allah'la beraber kadim başka bir şey mi bir şey bir kök mü var ki? Hani Allah oradan gelsin. Hani ezeli başka bir şey yok ki Allah'tan. e Yüce Allah'ın adı ise kadimdir. E Allah'ın adı kadim. Eski. Bir şeyden türüyemez ki. Bir başlangıcı yok yani. Evet, evet. Kadim olanın ise herhangi bir kök maddesi yoktur. Evet. Allah'ın ismi madem ki kadim, bir kök maddesi olamaz ki ondan türesin. E? O halde ismi Celal'de ad olarak kullanılmaları ile bir takım sıfatlar ihtiya etmeyen katıksız diğer isimler gibidir. O zaman bak. Adam buradan seni yakaladı, dedi ki o zaman sen Allah'ın her ismi altında bir sıfat vardır, diyemezsin. Evet. Çünkü camit değil. Evet. Bir şeyden türememiş gibi bir manadan. Evet. Sade bir isimden ibaret. Evet. İçinde hiçbir manası yok. Allah, Kadir, Rahman, Rahim hepsi aynı manayı delilt eder. O da bir zatın varlığını. Rahman, rahmet eden, alim, bilen demek değildir onlar için. Bunlar işte ayn-la-mim harfi, ra-ha-mim harfi gelmiş, yani. gelmiş yan yana bir güzel bir kelime oluşturmuş. Öyle ha, bunun gibi bir şey yani düşün Katıksız, sade. Hiçbir sıfat yok altında. Adam diyor ki, çünkü biz türediği türemiştir dediğimiz için ona sıfat vermek zorundayız. Sıfat vermek veriyorsak o türemiş olacak ki sıfat verelim. E şimdi türedi, adam sana bir şüpheyle geldi. E? Ancak doğru olan bu ismin müştak, belli bir kökten türediğidir. Hmm. Bu ismin müştak... Belli bir kökten türedilir, sahih olan. Evet. Değil mi? Evet. E peki ama böyle yetinilmez ki. Bu adamlara şüphe yeterli. Şimdi ona cevap vermek lazım. Devam et. Bunun türediği ilk kökün hangisi olduğunda ise, görüş ayrılığı vardır. Evet. Bu kökün ibadet etmek anlamına gelen... ...elehe demiş de... E, ...elehe... Ele ...ya'lehu... ...ilaheten... ...uluheten... ...uluhiyeten... Demin söylediğim, tamam. Şimdi buna cevap verelim. Buna en güzel cevabı kim veriyor? Bu türemişse madem ki o zaman bir köküm olacak mesela. i̇bn Kayy'im. Evet. Nerede veriyor? Sana verdiğim bir kitap ismi vardı. Evet. Beda'eul Feva'it. Dedim o kütüphanede olmak zorunda. Orada mesela güzel bir reddiye veriyor. Şimdi reddiye uzun. Ben çok kısa bir noktasını alacağım. En sonunu o yeter. Artar bile. İleride bu, bunu uzun şey, şekilde okuruz. Şey. Şimdi e, diyor ki başını okuyayım sonra en sonunu. Dio ki, Kale İbnul Kayyim. İbnul Kayyim demiş ki, Za'ame Suheylî ve şeyhuhu Ebu Bekir İbnil Arabi ennel isme gayra muštak. Suheyl ve şeyhı İbn Arabi ne demişler? Allah ismi neymiş? Muštak değil. değil. Değil mi? Çünkü, şundan şundan şundan dolayı diyorlar, o demin okuduğumuz yeri söylüyorlar. Evet. Tamam. diyor ki, bak şimdi İbnul Kayyim. İnnena biz lana'ni Şunu kastetmiyoruz bir iştikak. Türemiş kelimesiyle şunu kastetmiyoruz. İlla enneha mulaqiyetun limasadiriha fil lafzi vel ma'na. La enneha mutevellidetun minha tevelludel fer'i min aslihi. Ve tesmiyetun nuh nuhati lil masdari vel muštaqi minhu aslen وَفَرْعَنْ لَيْسَ مَعْنَاهُ اَنَّ اَحَدَهُمَا تَوَلَّدَ مِنَ الْآخَرِ وَاِنَّمَا هُوَ بِاَتِبَارِهِ اَنَّ اَحَدَهُمَا يَتَدَمَّنُ الْآخَرَ وَزِيَادَهِ Genel bir mana verim. Diyorlar ki biz türemiş derken onların dediği gibi fer'in aslından türemesini kastetmiyoruz. Hani bir asıl vardır, o asıldan türemiştir. Ona ne denir? Fer. Mesela ağacı düşün. Ağacın gövdesi nedir? Asıl dalları fer oluyor. Allah'ta da Kur'an'da ne diyor? Kelimeten tayyibeten keşeceratin tayyibetin aslıha sabitun ve fer'uha fi sema. Güzel söz güzel ağaç gibidir. Aslı sabittir, fer'i semadadır. Yukarıda yani dalları. Bu işte fer'in aslından doğmuş gibi demiyoruz ki biz. İştikak bu buna bu manaya gelmez. Sen lafsan böyle anlarsın ama gelmez. Çünkü diyor ki mesela nahiv ehlinin diyor mastarları kendisinden türeyen şey ismini vermeleri Tamam mı? Fer'in aslından türemiştir veya bir bebeğin annesinden doğmuştur şeklinde bu tip bir şey değildir evet. türeme olayı. Ancak ve ancak nedir o? Deriz ki oradaki kastı oradaki kasıt biri diğerini kapsar yani biri diğerinden doğar değil. Biri diğerini kapsar ve ziyadesini kapsar manâ olarak. Bu manadadır. Yani ikisi de birbirinden ka birbirini kapsar. Anlatabiliyor muyum? Evet. Böyle birisi diğerinden doğmuş değildir. İçtikak birisi diğerinden doğmuş manasında değildir. Evet. Nahveciler içtikak derken, işte bir ananın çocuktan doğması gibi veya fer'in asıldan doğup çıkması gibi değildir. Evet. Bilakis birbirini kapsayan şeylerdir ve ziyade ifade eder manada. Budur. Evet. Tamam mı? Cevabımız bu kadar. Basit. Şimdi burada başka ne diyor? Devam edelim. Eee Bu kökün ibadet etmek anlamına gelen ilahe ya lehu ilahatan o odderdeki uluhiyete. He he. <gülüyor> Uluhiyetten geldiği, geldiği söylendiği gibi şaşırıp kalmayı ifade eden elihe ya lehu eleh'den <gülüyor> üretildiği söylenmiştir. Doğru olan birinci görüştür. Evet. E, doğru olan birinci görüş. Bunlara cevap verdik. Evet. evet. O halde o kendisine ibadet olan. Ne? O zaman ilahtan. Evet. İlah da ne demek? İlah ma'bud demek. İbadet edilen. Evet. Türkiye'de biz mesela Türkçe'de biliyoruz bunu. Diyoruz ki rahman rahmet eden. Evet. Değil mi? Rahim rahmet eden. Kadir kudret sahibi olan. Evet. Değil mi? Rezzak rızık veren. Allah ibadet edilen. Evet. Evet. evet. O halde o kendisine ibadet olunan me'lûh yani mabut anlamında ilah'tır. Bundan dolayı İbn Abbas radıyallahu an Allah bütün mahlukatın üzerinde ulûhiyet ve ubûdiyyet yani ibadet. Evet, hmm. Hakkına sahip olandır evet. demiştir. 1 Oku zayıf bu. Oku. İbn Abbas'tan bu rivayeti İbn Cerir Besmele'nin tefsirinde rivayet etmiştir. Şeyh Ahmet Şakir de bu hususta Bu haberin sendesi zayıftır. demek Şimdi ederim. zayıf mayıf. Tamam. Burası zayıf. Tabarit tabari tefsirin. Ta, ta, Şimdi burada çay. bir şey dikkatini çektim mi Bu de bu türlü manaları böyle ilahtan gelmiş, ubudiyetten gelmiş, evet. İbn-i Abbas'tan rivayet getirmiş. Bunu kim yapıyor? İbn-i İb İb Cerir evet. tefsirinde. Evet. i̇bn Cerir kim? İlk tefsiri yazan Selef alim. Evet. Selef. Alim. Büyük alim ve Selef. Evet. Bak bunların hepsi demek Selef'in menhecinde var. Evet. Demek ki onlar bile bu müşkulatla karşı karşıya gelmişler, tartışmışlar. Yeri geldiğinde. İbn-i Teymiye dönemi ve ona yakın bir dönem gibi değilse de kılcımlar vardı. Sahabe döneminde bile başladı. Hariciler, kaderiye vs. Allah lafzının bir kökten türediğini kabul eden görüşe göre bu lafız aslı itibariyle bir sıfat olur. Evet. Ancak özel isim olması daha ağır bastığından dolayı Diğer isimlerle onun hakkında haber verilir ve ona sıfat olurlar. Mesela Allah, Rahman, Rahim, Semih, Alim'dir denildiği gibi, Rahman, Rahim olan Allah da denilir. Evet. Şimdi bak, bir daha oku orayı. Orayı da kısaca anlatalım, bitirelim. Allah lafzının bir kökten türediğini kabul eden görüşe göre... Bize lafzı... ya bize göre yani. Evet. Bu lafız asılı itibariyle bir sıfat olur. Aslı itibariyle bir sıfat olur. Evet. Yani ne demek? Biz ne diyoruz? Allah Azze ve Celle'nin her ismi bir, sıfat, bir sıfata delalet, delalet eder. eder. Peki Allah ismi hangi sıfata delalet eder? Uluhiyye veya ubudiye Ubudiyet. veya ilahiyye. Evet. Değil mi? Veya uluhe. Hepsi evet. sıfat. Yani ibadet. Bunların ortak manası ibadet. Evet. Yani mabut ibadet edilen. Allah ibadet edilen. Allah ibadet Zul uluhiyye. Uluhiyet sahibi demek. Evet. Tamam mı? Uluhiyet. Yani ibadet edilem. Oku. Aynı yere. Allah lafsının bir kökten türediğini kabul eden görüşe göre bu lafız aslı itibariyle bir sıfat olur. Tamam. Buraya kadar söyledik. E? Ancak özel isim olması daha ağır bastığından ha. dolayı. Şimdi. Sıfat ayrı bir şeydir. Bir şeyin özel isim olması ayrı bir şeydir. Evet. Değil mi? Devam et. Ancak özel isim olması daha ağır basmıştır. Özel dolayı... ismi daha ağır basmıştır. Evet. Allah Kur'an'da sıfat olarak hiçbir yerde gelmemiş. Evet. Şey olarak hani. Mesela Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'a Rahman ve Rahim sıfatını verdik. Ama mesela Rahman olan şey Allah olan Rahman'ın adıyla. Veya Allah olan kadirle ile. Evet. Böyle, böyle bir şey yok. Yani sıfat gelmemiş başkasına. Evet. Tamam mı? Evet. Başkasına sıfat gelmemiş. O yüzden mesela buradan delil getiriyor bazı ehl-i sünnet halimlere. Diyorlar ki Allah'ın en büyük en azim ismi Allah'tır. İsimlerine. Neden? Çünkü bütün isimler O'na tabi olmuş hep. Evet. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla şu Allah'la bu Allah'la vesaire hep O'na tabi olmuşlar. Ama Allah ismi hiçbir ismine tabi olarak gelmemiş evet. sıfat manasında. Yani hepsini kapsıyor Allah'ın He. ismi. Hepsini kapsıyor. Evet. O yüzden biz ne diyoruz? Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın ismiyle. Evet. Allah'ın hangi ismiyle? Bütün Rahman ismi, umum. Evet. Yok. Bismillah. Bismillah de mesela. Allah'ın ismiyle. Allah'ın hangi şeymiş. ismi? Bütün ismi. Bütün Çünkü neden? Orada isim müfret gelmiş. Müfret mudaaf olunca umum ifade eder. Yani Allah'ın bütün ismiyle. He. Bak hep Allah'ın ismine tabi olmuş. Hı. E Ancak özel isim olması daha ağır, daha ağır bastığından dolayı diğer isimlerle onun hakkında haber verilir ve ona sıfat olurlar. Hmm. Diğer isimlerle ona haber verilir. Mesela. Allah Bismillahirrahmanirrahim'de Allah'ın Allah ın, Allah'tan bir haber veriyorsun evet. rahman ve rahim evet. olduğuna dair bak diğer isimlerle Allah'tan haber veriyorsun ama diğer isimlere Allah'la haber vermiyorsun evet. ama Allah'a diğer isimlerle haber veriyorsun evet. diğer isimlerle Allah'tan bahsediyorsun evet. hepsi Allah'a tabi olmuş. Evet. Tamam. Mesela Allah Hı. rahman rahim seni alimdir Demin denir gibi... ama alim Allah'tır. Evet. Ee, alim, rahman, rahim, Allah'tır falan böyle kullanılmıyor. Evet. Ne diyor? Allah rahmandır, rahimdir, azizdir. Evet. Mesela ne diyor? Wallahu'l halikul bari'l musavvirül değil mi? Böyle gidiyor. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Bak hep böyle gidiyor. Hep Allah'a tabi oluyorlar. Evet. Bir yerde ihtilaf edilmiş Kur'an'da. Allah kelimesi bir yerde mecbur olarak gelmiş. Diyorlar ki ya bu geçmişin sıfatı mıdır falan yok. O değil. Bedeldir deriz orada. Evet. O belki ileride tartışır zaten. Gerek de yok aslında. Evet. Denildiği gibi Rahman, Rahim olan Allah da denilir. Hmm. Rahman ve Rahim olan Allah da denir. Tamam Evet. Bu şekilde. Sonra? Bu kadar. Yani. Rahman ve Rahim. Şimdi, yani, Bismillahirrahmanirrahim biz kendimiz şerh ederken bitirdik. Ama bunlar hep hal rast herras devam ediyor. Evet. Biz talih düşüyoruz. O yüzden daha bitiremedik Besmele'yi. Evet. Gidiyoruz ama ilerliyoruz. Değil mi? Evet. Hmm, kaç dakika oldu? Hmm, bakayım bu Rahman ve Rahim. Tamam okuyalım oku okuyalım. Tamam. İbn-i Teymiye Rahimullah Errahman er Rahim demiştir. demiştir. Halleraz devam ediyor. Hall -e evet. ee, Yüce Allah'ın güzel isimlerinden şerefli iki isimdir. Errahman ve Rahim. Evet. Evet. Bunlar Yüce Allah'ın rahmet sıfatına sahip olduğuna delalet etmektedir. Evet. Rahmet şanı Yüce Allah'ın celaline yakışan bir şekilde gerçek anlamda bir sıfatıdır. Gerçek anlamda bir sıfatıdır. Evet, evet. Rahmet. Evet. Bunu neden söylüyoruz şimdi göreceğiz. Evet. Mu muattilenin ileri sürdüğü gibi rahmetten kasıt, mesela iyilik yapmayı dilemekte olduğu gibi rahmetin gereği olan şeyleri dile dilemektir. Şeklindeki açıklama doğru değildir. Evet. Biz diyoruz ki Allah'ın rahmet sıfatı var. Değil mi? On muattile ehli ne diyor? Mesela eşareler. Eşareler diyor ki Allah rahmet veriyor. Rahman ismini söylüyor. Tamam rahmet. Ama biz rahmete onun sıfattır diye inanmayız. Evet. Ne diye inanırız? Rahmet ihsan ettiğini evet. dilemesidir deriz. Rahmet ihsan ettiğini dilemek. ihsan etmeyi dileme, dilemektir diyor. Rahmet ihsan etmeyi dilemek. Evet. Mesela biz diyoruz ki Allah e, işte sever. Evet. Sevme sıfatı var. Onlar diyor ki Allah sever diyor ama sevmez sıfatı yok. Allah'ın sever demesi ödüllendirmeyi dilemesidir. Allah'ın rahmet etmeyi, Allah'ın rahmet etmesi, ihsan etmesini dilemesidir. Hep bak dilemesidir sonuna bağlılar. Neden? İrade. Çünkü onlar irade sıfatını kabul ediyor. Düşün. Bak çok önemli. Bugün biraz dersi uzatalım mı bir 15-20 dakika? Sorun var mı? Hatta yarım saat. Uzatalım, bitirelim hemen. Böyle olmayacak. Tembellik yapmayalım. Şimdi ak ah Mecbur gireceğiz bunlara. Bak şimdi. Eşariler Allah Azze ve Celle'nin ilk dönemlerinde ilk bir sürü sıfatını kabul ediyorlardı. Hatta istivai bile. Sonradan kelam ulaştı vesaire 8 sıfatını kabul ettiler. Sonra o bir, birisi daha hasf oldu. Geriye ne kaldı? Yedi. Yedi. Yedi üzerine mukarrar kılındı. Bunlardan bir tanesi ne? irade Yazıyorum. irade Eşar Eşariler. Maturdiler de öyle. İrade sıfatını kabul eder. Dilemek. İstemek. irade etmek. Tamam. Şimdi bu mevzuyla alakalı. Bizi ne diyoruz? Ehl-i sünnet olarak. Diyoruz ki Allah azze ve celle'nin isimleri var. Başka sıfatları, sıfatları var. var. Diyoruz ki mesela bu sıfatlardan bir tanesi kızmak. Evet. Bir tanesi işte bu rahmet etmek. Evet. İşte bir tanesi sevmek. Evet. Bir tanesi eee cezalandırmak. Değil mi böyle? Evet. Hı. Onlar diyorlar ki, hayır biz Allah sevdi diyemeyiz. Sev, sevme sıfatı var diyemeyiz. Kızma sıfatı var diyemeyiz. E biz diyoruz ki, ya tamam da sonuçta bunlar Kur'an'da geçiyor. Allah sevdiğini söylüyor. İnnallâhı yuhibbu el-mutatahhirin, temizlenenleri sever, muttakîn, muttakileri sever vesaire Allah kızar. Bunların hepsini asla sabit? Yani biz bunları çöpe mi atacağız? Ne yapacağız yani biz bunları? Onlar Kur'an'da mevcut. E manalarını da biliyoruz. Var olan bir şey atılmaz. Onlar bize ne diyor? Biz de atmıyoruz ki zaten. E ne yapacağız o zaman diyoruz? Atmayacağız ama uygun bir mana vereceğiz ona. Neden? Biliyoruz ki tamam Allah Kur'an'da seviyor seviyorum dedi. Hadi verin buna bir uygun mana ne? Diyorlar ki Allah'ın sevmesi mükafatlandırmayı istemesi demektir. İrade etmesi demektir. Bak iradeye döndürdüler şimdi sıfatı. İşlerine geliyor. E Allah kızar. Diyorlar ki kızması da cezalandırmayı dilemesidir Allah'ın. Allah. Diyoruz ki rahmet eder. Diyorlar ki rahmet etmekleri Allah azze ve celle'nin rahmet etmesi, ihsan etmesini diler. Allah Allah. E tamam. Ama Allah irade eder demiyoruz. Demiyor ki rahmet eder diyor. Tamam rahmet eden birisi zaten irade etmeyi diler, dilerse eder etmez, o ayrı. Seven bir insan mükafatlandırmayı ister. Bunlar telazumlarıdır, onda onda biz karşı çıkmıyoruz. Ama bu sıfatların aslı var Allah'ta, sever. Onlar diyorlar ki biz öyle dersek mahlukata benzetiriz. Neden? Çünkü kızmak nedir diyorlar bize. Şimdi güya bize reddiye veriyorlar. Kızmak, mesela bir sürü tabirle kullanıyorlar. Mesela şeyi kullanayım ben, İbni Teymiye'nin Tedmuriye'deki tarifini. Diyorlar ki, Murriyeers İnşallah onu okursak İnşallah. o çok önemli bir eser diyor diyor diyor ki galu dem filruk kanın damarda harekete geçmesi kaynaması sonucu işte ortaya çıkan duygunun ismidir diyorlar kızmak Allah' da böyle bir şey düşünebilir mi damar olacak kan olacak harekete geçecek bir duygu ortaya çıkacak kalp böyle bir hareketlenecek Değil mi e diyor, diyoruz ki Ee, e, şöyle diyorlar ki e, e, sevmek de diyemeyiz. E neden? E, sevmek nedir? İşte diyorlar ki işte meylül kalbi ile Talep edilen şeyi kalbin meiletmesi. Tamam mı? E Allah'ta kalp mi var ki böyle meiletsin? Hani sen sevdiğin zaman, birisini sevdiğin zaman o duyguyu hissediyorsun, değil mi? Şimdi bak. Şuna da bir değineyim. Tariflerin duygusu olmaz. Tamam mı? Tariflerin aslen duygusu olmaz. Tarif ve bir insan desen ki korkmak nedir? Bu belli. Susamak nedir? Bu belli. Sevmek nedir? Bunu hepimiz biliriz. Zihnimizde tasavvur ediyor zamanı. Ama ben desem ki Eren abi bana sevmeyi anlat. Cık. Hiç tarifle öğrenmedin ki sen. Bu bir duygudur. Nasıl anlatacaksın şimdi? Ama alimler meseleyi ilmi tahkik etmek için, karşı tarafın meramını anlayıp anlatmak için bunları tariflere dökmüşler. Ama bu tariflerin hiçbir dakik tarif değildir. Evet. İbni Kayyım'ın dediği gibi. Hı. O yüzden bir insan su desen bellidir. Şimdi suyu tarif etmeye kalk. Adamın bildiği suyu da suda da kafası karışmaya başlar. İşte dersen ki su işte gökten inendir. Gökten iner. Böyle şeffaftır. Evet. Değil mi? Böyle sıvı bir maddedir. Evet. Ne bileyim. Kokusu yoktur. He. Kokusu yoktur rengi yoktur. Evet. E, i̇çtiğin zaman e, belli bir gıdanı karşılar vesaire. Lan adam bu sefer o kadar malumat yükledin ki başka bir şeyle karıştırır belki sonra. <gülüyor> tamam mı? Evet. O yüzden su sudur. Korkma korkmadır. İşte korkmaya vecil demişler. Tevakkû kalbi fî E, minel mehuf falan böyle bir tarifler yapmışlar. İşte kızma işte demin söylediğim gibi galeyanu demfil uruk kanın damarda kaynamasıdır demişler. Halbuki kızmak mesela kanın illa damarda kaynaması mıdır? O kızmanın sonucudur aslında. Bazen bir insan çok basit bir kızar böyle kanı kaynamaz, harekete geçmez yani. Ama ona da kızma ismi diyoruz biz. O yüzden duygular tarif edilmez. Bunlar hep takrip içindir. Yani meseleyi yakınlaştırmak için. Şimdi bunlar ne yaptılar? Dediler ki biz Allah'a sevme Diyemeyiz. Evet. E neden? Çünkü sevme meylül kalbi ilel metlub. Talep edilen şey kalb meylülisidir. İyi de bunları ne yapacağız? Diyorlar ki ya, bunları iradeye döndüreceğiz. İbn-i Teymih'e diyor ki tamam iyi o zaman irade ne demek? Değil mi? Ve meylül kalbi ilel metlub fi celbi menfaatin evdef imadarratin Mesela böyle bir tarif yapılabilir. İbn-i diyor. Yani bir şeyi irade etmek dilemek ne demek? Bir faydayı elde etmek için veya bir zararı def etmek için değil mi? Kalbin bir şeyi meyletmesi. Evet. E siz Allah'ta irade var dediniz. Allah'ın şimdi kalbim var böyle zararı meyletsin falan. Onlar diyor Ne veriyorlar bize? E diyorlar ki o iradesini tarif ettiğiniz irade mahlukatın iradesidir. Heh, biz de diyoruz ki tamam. Sizin de tarif ettiğiniz o muhabbet kızmak mahlukatın muhabbeti ve kızmasıdır. Evet. Allah'ın muhabbeti Allah'ın kızması, mahlukatın kızması gibi değildir. Yani onların sulacak hiçbir dalı yok. Şimdi oku bakayım şeyhin dedin. Şimdi daha iyi anlayacağız. Rahmet şanı gücü Allah'ın celaline yakışan bir şekilde gerçek anlamda bir sıfatıdır. Hı. Ileri sürdüğü gerçek gibi. anlamda bir evet. sıfatıdır. Evet. Sıfatın lazımı değildir. Bak bunların söylediği nedir lazımı? Şimdi bir insan birini severse onu mukafatlandırmak isterdi mi? Evet. A mukafatlandırabilir de mükafatlandırmaya Bilirdim. bilirdi. O Oğlu geldi alabilir. karnı aldı. Babası ona oncak da alabilirdi, almayabilirdi. Hatta tutup dövebilirdi evet. oğlunu. Can ister döver yani. Evet. Değil mi? Sevinçten döver oğlunu mesela yani. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi onlar lazımlarını zikrediyorlar. Yani Allah Onu rahmet etmesi yani. he rahmetin lazımı gerektirir. Evet. Yani ne demek? Allah rahmeti etmesi ihsan etmeyi Dilemesidir. Bak yine iradeye döndürdüler sıfatı. Hepsini ne yaptılar? Tek bir sıfat altında topladılar. Evet. Kendi dilinin işine geldi. Şey yaptılar. Gruplara ayrı bir şey yaptılar. Muadilenin ileri sürdüğü gibi rahmetten kasıt mesela ilik yapmayı dilemek, dilemekte olduğu gibi rahmetin gereği olan şeyleri Bak dilemeler... gereği. Lazımı yani. Evet. Şeklindeki açıklama doğru değildir. Doğru değildir. Yüce Allah'ın izniyle buna dair geniş açıklamalar ileride gelecektir. Tamam. İnşallah. Biz de ileride daha tavsilli anlatacağız. Hatta Şeyhülislam'ın reddilerini daha iyi i̇nşallah. daha geniş vermeye çalışacağız. Ee? Rahman ve Rahim'in birlikte kullanılması hususunda da görüş ayrılığı vardır. Evet. Bu görüşe göre Er-Rahman dünyada rahmeti her şeyi yüküşetmiş olan... Bunların hepsini anlattık evet. değil mi? Evet. evet. Çünkü faalan kipi dok dolu oluşan ve hmm. çok... Faalan, faalan kipini anlattık. Faalan kipi evet. si'a ve imtila ifade eder evet. dedik. Evet. Değil mi? Evet. Bir de başka ne verdik? Ziyadatul mebnat edullahi ala evet. ziyatul mana. Bunların hepsini evet. anlattık. Evet. Çoklu evet. oluşa ve çokluğa delalet eder. Errahim ise Bunları hepsini şey Useymin şeyh anlatıyor ha. Halelras evet. evet. evet. sözü. E. Errahim ise ahirette rahmetini özel olarak müminlere tahsis edecek olan demektir. Evet. Bunun akside söylenmiştir. Evet. Büyük ilim. Akside söylenmiştir. Evet. İbnü'l Kayyib Allah rahmet rahmeti üzerine olsun. Amin. Rahman adının Şanı Yüce Allah'ın zatı ile kaim sıfata delalet ettiğini, Errahimin -Rahim, er de e, kendisine rahmet olunana, tahallük edişine delalet ettiğini kabul etmektedir. Evet, hepsini anlattık. Bundan dolayı, devam tamam, edeyim Devam, devam. Bundan dolayı Kur'an-ı Kerim'de Errahman adı müteaddi, geçişli olarak gelmemiştir. Mesela Yüce Allah... Yani o mutaaddi geçişli gelmemiştir. Yani Allah onlara rahman eder dememiştir. Evet. Geçmemiştir o rahman ismi kulların üzerine yani evet. şöyle e, e, fiil babından. Evet. Mutaaddi o demek. Lazım kendisinde durdurulur mesela. Evet. Şimdi Allah'ın is isimleri ikiye alır. Mutaaddi lazım. Evet. Mutaaddi ne demek? Allah'ın bir ismi vardır. O ismin altında bir fiil gerçekleştirir. E, birilerine karşı, mahlukatlara karşı ona geçişli evet. isim denir. Mesela Rahim. Allah'ın ismidir Rahim. Değil mi? Evet. Bu Allah'ın ismi. Ne yaptı Allah? O isimle rahmet etti diyelim. Bak geç, geçti onun rahmeti başkasına. O isimin manası başkasına geçti tesir babında. Bazı isimde vardır kendisinde stopeller tabiri caizse. Karşı tarafa geçmez. Mesela hay, diri olması Allah'ın. Allah'ın diri olması kimle alakalı? Bir mahlukat. Kendi zatında durmuş. Ama rahim olması hem kendi sıfatı hem de o sıfatı birilerine geçiriyor. Yani o sıfatın lazımlarını birine geçiriyor. Tamam mı? Orayı şimdi biraz geriye aloku eee bundan biraz şey yapalım. Büyük Hı. ilim adamı Allah'ın rahmeti üzerine olsun. Rahman adının şane yüce Allah'ın zatı ile kayın, kayyım sıfata delalet ettiğini Yani geçişli olmayan, evet. he. Errahim'in de kendisine rahmet olanlara taalluk edişine delalet ha. ettiğini kabul etmek yani evet. Rahman Allah Rahmandır. Tamam. Evet. Rahim ise Allah da Allah Rahmandır, merhamet sahibi. Rahim de Allah Rahmandır. Şey, e, Rahim de Allah merhamet sahibi demektir ama o merhamet sahibi O merhametini geç, geçiriyor. Rahim'de evet. bu var yani. Bundan dolayı Kur'an-ı Kerim'de Yani zat-i sıfat, fiil-i sıfat oluyor. Evet. Evet. Bundan dolayı Kur'an-ı Kerim'de Er-Rahman adı müteaddi geçişli olarak gelmemiştir. Gelmemiştir. Yani Allah onlara rahman eder değil. Ama rahim eder geçmiştir. Evet. evet. Mesela Yüce Allah o müminlere karşı pek rahimdir. Bak rahim evet. müminlere geçirdi. Ahsaf Suresi 43. Cahil-i evet. Kerebesi'nde evet. Bir, bir bölüm olup tamamı şöyledir. O sizi karanlıklardan nura çıkarmak için size salat, rahmet getirendir melekleri de o müminlere çok rahimdir, merhametlidir evet. buyurmaktadır. Hmm. Diye buyurmaktadır. Fakat rahmandır diye buyurmamaktadır. Evet. Bu açıklama her iki isim arasındaki farkı ortaya koyan açıklamaların en güzelidir. Evet. İbn-i Abbas'ın da... Söyle... O zaman bu da ikinci görüşü tercih ediyormuş değil mi? Bizim tercih ettiğimiz ikinci görüşü evet. tercih ediyormuş. Evet. Şeyh Hüseyin'in de Beykuniye'de bu görüşü tercih ediyor. Evet. Yani demiyor işte rahim müminlere hasrahman rahman Umum falan. Diyorlar ki yok. O Rahman e, zat-i sıfat, rahim fiil sıfat. Evet. evet. Bu açıklama her iki isim arasındaki farklı farkı ortaya koyan açıklamaların en güzelidir. İbn Abbas'ın da şöyle dediği rivayet edilmektedir. Evet. Bunlar son derece son derece rikkatli iki isimdir. Rakik yani böyle ince, nazik. Evet. Hani çok incesin dersin ya yani böyle birisine kibarca. Hani evet. rakik evet. böyle işte çok ince. Yani Allah böyle tabir haşa. Yani biz lazımlarını söyleyelim. İşte böyle Çok e, naziktir kullarına karşı incedir o manada. Tamam mı? Tabiri evet. caizse. Okuyalım bakayım ne diyecek şimdi hadisimizin hata hakkında. dikkatli iki isimdir. Heh. Bunların biri diğerinden daha dikkatlidir iki. Burada evet. bir açıklama şey Uydurma bir rivayettir. Bunu elbeyhaki el esma ve sıfatta sayfa 71 rivayet etmiş olup bunun rivayet zincirinde yer alanlar bir yalancılar silsilesidir. Evet. Çünkü bunu Muhammed bin Mervan el kelbiden o Ebu Salih'ten o İbn-i Abbas'ta rivayet etmiştir. Evet. Suyeti el-İtkan. İtkan ne? İtkan e, Kur'an ilimiyle alakalı. Evet. uluyum Kur'an'la alakalı. Evet. Ee, yani zaten iki üç tane var böyle kaynak Kur'an ilimleri ile alakalı. Evet. En güzellerden bir tanesi işte budur İtkan. Bir de Burhan var. Evet. Evet. 2-242 adlı şöyle demektedir. İbn-i Abbas tefsirinin rivayet e, yollarının en gevşeyi El-Kelbi'nin Ebu Salih'te Onun İbn Abbas'tan diye yaptığı rivayettir. Şayet buna bir de Muhammed bin Mervan es-Sudî es-Sayr de ilave edilecek olursa artık bu yalancılar silsilesidir. Evet. Buyur bakılır. Ayrıca bakınız Tefsür Tefsiru İbn Abbas ve eee Merbiyetu fit tefsir <messizlik> min kutubus sünneti kutubus sünnetin kutubus sünneti. 26. <gülüyor> Beyhaki Şuab Şuabul İman hı hı. E, 5 299'da Mukatil bin Süleyman'dan o da daha hakka O da İbnü'l-Basra merfu olarak şöyle dedi rivayet silimayet et, etmektedir. Kul Bismillahirrahmanirrahim dediği takdirde yüce Allah kulun biri diğerinden daha incelikli iki incelikli Bak orak iki bu sefer incelikli diye tercüme evet, etmiş tamam. Evet. bile bana dua etti. Rahim Rahman'dan daha incedir. Rakiktir. İkisi de birbirinden rakiktir. Şimdi burada bir talih düşeyim ben. İbn Faris var. İbn Faris e, Arap dili edebiyatında alimdir. E, kaynak sözlüğü de var. <gülüyor> İbn Faris'in evet. Mucemü Ka'isü'l-Lügati. Mesela Ordan Rah Rahman'ı anlatırken diyor ki evet. Ra ve Mim ve Ha aslun vahidun ala'r-rikka. Evet. Ra Ha Mim harfleri aslun vahidun bir asla delalet eder. hala o da şuna delalet eder. Rikka incelik, naziklik eder. Evet. Bu bizim zihnimizde tasavvur ettiğimiz mana. Ama Allah hakkında ne diyoruz? Rahmandır. Ne bunun manası ince mi demek, rıkam demek girmiyor oralara. Evet. Sen mana zihnen biliyor musun onun manasını? Rahman dediğin zaman rahmet. Biliyorsun. İşte o bildiğin manayı keyfiyet vermeden Allah zihni Allah hakkında ispat ediyor. Tamam? Evet. Evet. Beyhaki der ki: iki incelik, rakik ifadesinin burada rivayetin aslında meydana gelmiş bir tahsis, lafız değiştirmesi olduğu söylenmiştir. Aslı iki rafiktir." rafik şeklindedir. Rafik ise yüce Rafik değil ahyı, da rafik. Bu da Aslı ise iki rafik şeklindedir. Rafik ise yüce Allah'ın isimlerinden biridir. Alt. Ha şey onu mu diyorsun? Geri al biraz, geri Vay al. Hayır, de dedi ki, ha. Iki incelikli rafik. Rafik, ha, orası rafik, tamam. Ondan sonraki rafik. İki burada rivayetin aslında meydana gelmiş bir tahsis, lafız değiştirmesi olduğu söylenmiş. Tamam. Aslı ise iki Rafik şeklindedir. Tamam Rafik ise Yüce Allah'ın isimlerindendir. Eserin muhakkiki Abdül Ali Habit ise şöyle demektedir. Bu rivayete senedinde zayıftır. Senedinde meçhul ravi vardır. Evet. Mukatil bin Süleyman da itham edilmiştir. Maruf. Mukatil bin Süleyman müttehim evet. olduğu. Evet. Eddahak ise İbn Abbas'tan rivayet işitmemiştir. Evet. Munkata. Bu okuduğunuzda şey... Tamam. Tamam. Zayıf o zaman. Ha, bu açıklamada... Sakkaf sakkaf. Sakkafın. Ha, yani tahkikler orada. Sakkaf'ın. Tamam. O, o, tamam. De, tamam. Ne tevaqqaf la'alana, değil mi? La'alana tevaqqaf inde Yoksa <gülüyor> biz burada bitirmediğimiz yer mi var? Nerede? Saflar. Oku oku oku. Biraz daha oku. Eee burada yeni bir mevzuya geçmedik. Devam et. Bismillahirrahmanirrahim. Tamam de besmeledeki Errahman isminin ismi celali sıfatı olmasını kabul etmemektedir. Hı. Çünkü bu da bir başka özel isim olup bundan başkası hakkında kullanılmamaktadır. Ha, bu da yeni bir ha, Bu da yeni bir ne? Safsata mı diyelim ona? Şimdi Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi bu Rahman Allah'ın özel ismi mi? Özel ismi. Rahim özel ismi. Evet. Allah özel ismi. Evet. Peki cümle yapısı olarak Rahman ve Rahim Allah'a ne olarak gelmiş? Sıfat. sıfat. Değil mi? Mesela diyoruz ki mühendis Ahmet. Evet. Öğretmen Ahmet. Sıfat olarak yapmış. Değil mi? Alim Ahmet. Evet. Hı? Mesela işte e, işte güzel Ayşe. Böyle tamam mı? Evet. Heh, böyle yapıyoruz. Şimdi bu Rahman Rahim Allah'a sıfat, sıfat olarak gelmiş. gelmiş. Evet. E özel isim sıfat olur mu? dememiş mi? Mesela sen diyebilir misin? İşte sıfat kastederek işte e, Ali Yılmaz. E, işte e, Muhammed Yılmaz. Tamam mı? Sıfat olarak söyleyemezsin. Evet. Muhammed Yılmaz isim olarak var Türkçede. Sıfat olarak söylemiyorsun sen onu. Özel isimler sıfat olmaz aslında. Evet. E biz ama ne diyor Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Evet. İki tane özel ismini söylüyoruz. Al Allah olur. Şimdi nasıl olacak bu? Bu Böyle karşı geliyorlar ehli sünnet diyorlar ki bu Rahman ve Rahim özel isim özel isimler nasıl sıfat olsun? Biz ne diyoruz? Telaldir, diyor. bize ha, bize biz sıfat. ne diyoruz? Diyoruz ki Allah'ın her, her ismi nedir? Sıfatı. Yani Allah'ın isimleri hem özel isimdir hem de sıfattır. Kasteler. Özel ismi biz Allah'a burada sıfat yaparken sıfatı itibar alarak o özel isimlerin Kasteler. sıfatını itibar alarak Allah'a sıfat kılıyoruz. Evet. Evet. Tamam. O Bir zaman şey diyoruz istiyor. ki Allah'ın isimleri hem özel isimdir hem de sıfattır. Evet. Biz bunu en baştan beri hep söylüyoruz. Evet. Evet. Tamam. O yüzden burada hiçbir teşkil edecek engel teşkil edecek. Bedal Fevat'te İbn Kayyım'ı güzel anlatıyor. Evet. Aljana Bedal Fevat'dı. En sonunda hadi bakayım. Tamam. Türkiye'den alma. Baskısı güzel değil. Suut'tan bulacaksın. Evet. Devam. Tamam. Doğru olan ise bu ismin muhtevas muhte, muhtevasındaki sıfat anlamı nazar itibarı alınarak ismi Celal'in sıfatı olduğudur. Buna göre Er-Rahman yüce Allah'ın hem adı Hem sıfatıdır. Heh, tamam, geldi doğru, evet. evet. Onun ismi, isim olması sıfat olmasına aykırı değildir. Evet. Söyledim. Evet. Hı hı. O sıfat olması itibariyle, Evet. Yüce Allah'ın ismine tabi olarak zikredilmiştir. Yani sıfat olması itibariyle, evet. Allah'ın ismine sıfat olarak gelir tabi evet. olarak. He. Evet. İsim olması itibariyle de, Kur'an-ı Kerim'de başka bir isme tabi olmadan, özel bir isim olarak da varit olmuştur. Ha. Bazen Rahman bir gelmiştir. Hiçbir evet. isme tabi olmadan evet. özel olarak. Mesela Ar alel evet, Rahman Arş'a istiva etmiştir. Tek başına. Evet. Demek ki özel isim burada. Evet. Orada da tabi olmuş. Demek ki sıfat. Bu ayetler ispatlıyor bunu. Tamam mı? Evet. Bitiriyor mu orada? Yeni konu geliyor. İbn-i Efendim, şeyin, Tamam. Konu. Burada duruyoruz. Ayet okuyayım mı? Ayet oku. Oku yani, bakayım. Sen okudu gerçi. Oku. Yüce Allah'ın Rahman Arş'a istiva etmiştir. Tamam hmm buyruğunda olduğu gibi. Ee, yani müstakil yani. olarak gelmiş, hiçbir şeye tabi olmadan özel ismi itibar evet, aldık burada. Tamam? <gülüyor> Allahu Rahman aleyhi ve sellem. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>